31 Mart 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Ve Uzun bin Allah imin Ve al-Asr. İnnal-insan ve amenu salihat ve tavasau bil-hak ve tavasau bil-sab. azim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu hafta Tedbirat-ı İlahiye sohbetimizde 18. bölüm. 18. bölüm başlığı 17. bölümden 1. kısımdır. O kitabın bölümlerinden 18.'dir. Aklın yakin nurunu kalp sahası üzerine fezlendirmesinin arifliği konu başlığından devam ediyoruz inşallah. Cenabı Şeyh bu değerli kitabı esas itibarıyla 17 bölüm üzerine tertip buyurmuştur. Ve 17. bölümde insana yüklenmiş olan sırların özelliklerini ve salikin ne gibi haller üzerine olması gerektiğini ve büyük alem ile küçük alem olan insanda bu sırlara paralel olan şeyleri anlatmak gerekmiş olduğundan bu 17. bölümü de 5 kısım üzerine yazmıştır. Bu beş kısımdan her birine yazılmış olan hakikatler ve ilahi bilgiler aslında 17. bölümün esaslarına dahil olmakla beraber kitabın tamamının ayrı ayrı birer bölümü sayılmaya ve itibar edilmeye de layık olduğundan kitabın 17. bölümünün bu birinci kısmı 18. bölümü mesabesinde olmuştur. Bu 18. bölümde aklın yakin nurunu kalp sahası üzerine ne şekilde feizlendirdiği beyan ve izah edilir. Şimdi gerek akıl ve gerek yakın nuru ile gerek kalp sahası, his gözü ile görülebilecek maddi şeyler olmadığından anlatılacak olan bilgileri anlayışa yaklaştırmak için maddi bir örnek verilmesi gerekir. Çünkü misal ile akredilen şey hissedilir olur. Şöyle ki, güneş parlak bir cisme karşılık olduğu vakit bu cisimden bir nur yansır. Ve bu cisim kendisinden yansıyan o nur ile Güneş'e karşılık olmayan yeri ışıklandırır. Nitekim astronomi ilmine vakıf olanlar bilirler ki... ...güneş dünyanın herhangi bir noktasında, noktasından battığında o nokta karanlık olur. Ve bu karanlık noktaya karşılık gelen aya güneşin ışığı vurunca ayın yüzeyi aydınlanır. Ve onda yayılan aydınlık dünyanın karanlık noktasına yansır. Dünyanın bu karanlık noktasında oturmakta olup güneşi görmeyi isteyen kimse kendisine nur yansımış olan dünyaya ve yüzeyi parlayan aya bakışını diksin o güneşin vücudunu keşfeder ve onun vücuduna vakıf olur ve bu tertipten bu tertipten üç esası içine alan bir şekil peyda olur ki birinci esas güneş ikincisi parlak cisim ve üçüncüsü yansıyan ışığın vurduğu karanlık yerdir bu örneği verdikten sonra bilinsin ki hayvani nefsten bir nur taşar ve bu nur ruhun bağlandığı ve hükmettiği kalp tarafından çıkar. Cismin en uzak yerlerine kadar ulaşır. Yani hayvani nefs ki cisme kendi tercihini kullanmak ile hareket veren kuvvettir. Bunun makamı kalptir. İnsani ruhun ise bu hayvani nefse kalpte sanatın ele ve bakışın göze bağlantısı gibi tarife sığmayan bir bağlantısı vardır. Ve bu bağlantıya büyük boşluk tabir edilir. Şimdi bu nur kalpten taşıp cismin en uzak yerlerine yani parmakların ucuna kadar ulaşır. Daha sonra bu nur feleğin hareketi gibi yansıyıp beyne ulaşıncaya kadar yükselir. Bu nurun bitişik olarak yayılması yani kesilmeksizin birbirine bitişik olarak gelişi akla ulaşır ki o nurun kalpteki basiret gözü üzerinde feyizlenme tesiri vardır. Yani akla ulaşmış olan o nurdan kalpteki basiret gözü feyizlenir. Bu nur basiret gözüne zahir olduğunda his gözü için maddi güneş gibidir. O basiret gözü kaf 37'de yani kendisi için kalp olan kimseye bu Kur'an'da nasihat vardır. Ayetine muhatap olur. Demek ki basiret gözü açılmamış olan kimseler bu hitaba ehil değildirler. Yani ayete tekrar ediyorum. Kaf 37. Kendisi için kalp olan kimseye bu Kur'an'da nasihat vardır. İşte daha önceki de dile getiriyoruz ya Kur'an'da allah Teala'nın böyle hitapları var. Akıl sahiplerine, derin akıl sahiplerine ve kalp sahiplerine. İşte basiret sahibi dediğimiz basirete sahip olabilmenin özelliği kalp gözüyle meseleye bakmış olmak gerekiyor. Burada his için mana yoktur. Yani bu basiret gözü hissi bir şey değildir. Belki manevidir. Şimdi şua basiret gözünden kalp sahası üzerine yansır. Bu yansıma gözden çıkan şu anın görülen şeylerin yani eşya suretlerinin üzerine aksetmesine benzer. Böyle olunca o basiret gözü ki batın gözüdür, iç gözdür. Melekut'un acayibine yani eşyanın batınlarının acayibine bakar. İşte o basiret gözü eşyanın hakikatine bakmış oluyor işte acayibine bakar diyor batınlarına bakar. Ve nurların menşeinden çıkışı ve yansıması bitişik olarak geliyor olduğundan bunun indinde kalpte ikinci bir manevi göz daha açılır ve o göz yakin gözüdür ki yakin nuruna bakar. Çünkü allah Teala'nın iki nuru vardır. Nurun birisiyle tabiat karanlığı içinde sıratı müstakim görülüp yürünür. Evet, bu nurlardan birisiyle tabiat karanlığı içinde, bu unsuri karanlığın içerisinde sırat-ı müstakim, o doğru yol görülüp yürünür. Ve diğer nur da bu sırat-ı müstakimde Hakk'a hidayet eder. Çünkü her sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen mümin, Hakk'ın nurunu müşahede edemez. İşte bu iki nur için kalpte de iki göz vardır. Birisi basiret gözüdür ki o yakin ilmidir ve his gözünün hatalarını gören ancak bu gözdür. Basiret gözü. Basiret gözüne bağlanan nur hakkında hadit 28 Sizin için bir nur yaptı ki siz onunla yürürsünüz. Buyurulur. Bu ayette belirtilen o işte o nur basiret gözüne bağlanan nur oluyor. Ve bu da yakin ilmidir. Ve ikinci göz yakin gözüdür ki Hakka hidayet eden nura bakar. Bu yakin gözüne bağlanan nur hakkında Hak Teala, Nur suresi 35. ayet. Allah Teala nuruna dilediği kimseyi hidayet eder buyurur. Bu nur yakin nurudur. Şimdi basiret gözünün nuru olan yakin ilmi, yakin gözünün nuru olan yakin nuruna bitiştiği vakit insan göklerin ve yerin melekutunu yani batınlarını muayene ve müşahade eder. Hak Teala'nın açılmasını istediği kadar eşyanın hakikatlerine ve sabit aynlarına bakıp melek mahlukat hakkında kader sırrının nasıl hükmettiğini yakin gözüyle görür. Ve bu zulmani alemde her bir kimsenin hakikatinin gereği olmak üzere ne gibi fiiller ile meşgul olacağını ve Şaki'yi Ve Said'i bilir İşte bu nurla bu gözle Bu iki nurun Bitişmesinin delili Kur'an-ı Kerim'de Nurun Âla nur Nur suresi 35. ayet Yani nur üzerine Nur olur denilen Haldir Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ashab-ı kiramdan Hazreti Zeyd'e Ya Zeyd Nasıl sabahladın buyurdular Hz. Zeyd de şu cevabı verdi. Ya Resulullah, mümin olarak sabahladım. Server-i Kainat Efendimiz Hazretleri, her şey için bir hakikat vardır. Senin imanının hakikati nedir? buyururlar. Cenabı ı Zeyd de şöyle cevap verir. "Nefsini dünyadan çektim ve gündüz susuz oldum ve gece uyanık kaldım sanki bariz olarak Rabbimin arşına bakarım ve sanki nimetlenen ve lezzetlenen cennet ehline ve azapta olan ateş ehline bakarım dedi Servi enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz isabet ettim bundan dolayı sükut et buyurdular artık işte kalp gözü açıldığı için bu haller hadiseler kendisine e, ayan beyan olmuş Hz. Zeyder ne diyor burada? Gündüz susuz kaldım, gece uyanık kaldım. İşte Allahu Teala'ya yakîn evde etmenin nafile ibadetlerle yaklaşılabileceğini daha önceki sohbetlerimizde hep dile getirmiştik. Burada işte yani susuz kaldığından derken yeme içmeyi kısıtladığını da beyan etmiş oluyor burada. Ne kadar yeme içme kısıtlanırsa insanın maneviyatı o kadar artış oluyor. Yani o basiret dediğimiz o kalp gözü o kadar görmeye başlar. Perdeleri kalkmış olur üzerinden. Mevlana Efendimiz Mesnefi Şerif'in birinci cildinde Cenabı Zeyd'in dilinden şöyle tefsir ve beyan buyururlar. Bir sabah Peygamber Zeyd'e ey safalı arkadaşım nasıl sabahladın buyurdu Hazreti Zeyd mümin kul olarak dedi. Tekrar buyurdular ki eğer imanın bağı açıldı ise hani nişanı Hazreti Zeyd ben günlerce susamış ve gece aşk ve yanmalardan uyumamıştım. Nihayet gece ve gündüzden öyle geçtim. Nasıl ki mizrağın ucu siperden geçer. Öyle ki o taraftan milletin hepsi birdir. Yüz bin sene ve bir saat eşittir. Ezel ile ebedin birliği vardır. Aklın o tarafa tahkik ve araştırma yolu yoktur. İşte aklı bırakıp kalple idrak edilebilir dediğimiz mevzular. Serveri Enbiya Efendimiz buyurdular ki bu yoldan bu diyarın anlayış ve akıllarına layık armağan getirdin ise getir bakalım Hz. Zeyd dedi halk asumanı nasıl görüyorlar ise ben de arşı ve arşa mensupları görüyorum benim önümde 8 cennet ve 7 cehennem putperestin önündeki put gibi zahir oldu değirmende buğdayı arpadan tanıdığım gibi halkı birebir tanırım öyle cennetlik kimdir ve bigane kimdir benim önümde yılan ve ay gibi aşikardır. Buyurdu. İşte Cenab-ı Zeyd, Nur'un Ala nur, Nur suresi 35. ayette geçtiği gibi sırrına ulaşan saadetlilerden olup kader sırrının halk üzerine nasıl hükmettiğini yakin gözüyle görmüştür. Ve bu kitabın yazarı Cenab-ı şeyh Ekber de bu sırra mazhar olmakla alemde ileride olacaklar hakkında ilahi izin ile birçok bilgiler vermişlerdir. Şecere-i Mümaniyesi ile Ankayim Muğribi ve Muhazzaratül Ebrar ve Müsemmeratül Ahyar isimli eserlerindeki Harabül Büldan fi Ahiriz Zaman bahsi bu keşiflerinin içerisindendir. Piyasada yakın zamanda çıktı biliyorsunuz Şecere-i Mümaniyesi Osmanlı'nın kuruluşunu. De haber veren bir kitabıydı mesela Osmanlı kuruluşundan çok çok önce yaşamış olmasına rağmen Muhittin İbn-i Arada Hazretleri onunla alakalı da Allahu Teala'nın kendisini bildirmesiyle keramet göstermiş oradan da bilgiler vermiş 19. bölüm 17. bölümden ikinci kısımdır yakin gözünün idrakinden engelleyen perdeler kalp gözünü melekutun idrakinden engelleyen perdeler beyanındadır yani bu bölüm kitabın 17. bölümünün bir parçası olan ikinci kısmıdır ki kitabın tamamının 19. bölümü mesabesindedir. Ve bu bölüm bundan önceki bölümde izah edilen yakın gözünü idrakten yana engelleyen perdeleri ve kalp gözünü eşyanın batınlarını idrakten yana engelleyen perdeleri beyan eder. Önceki bölümde konuyu anlayışa yaklaştırmak için maddi bir örnek vererek nurların 3 olduğundan bahsetmiştik. Bu 3 nur. 1- Dışarıdan gelen güneşin ışığı 2- Aya ulaşan güneşin ışığı sebebiyle ay yüzeyinde gözüken nur 3- Ayın yüzeyinden dünyanın karanlık noktasına ulaşan nur idi. Ve bunlara karşılık olarak insan vücudunda da aynı şekilde 3 nur mevcuttur dedik. 1- Bir, Birisi hayvani nefsten çıkan nur 2- Hayvani nefsten çıkıp akla akseden nur akla yansıyan nur üç akıldan basiret gözüne ulaşan nur bundan dolayı insan vücudunda biri hayat nuru diğeri akıl nuru ve biri de yakin nuru olmak üzere üç nur mevcut olmuş olur evet hayat nuru akıl nuru ve yakin nuru hayat nuru nedir şimdi onu anlatıyorum bu nur hayvani nefs şuasının vücudun bütün zerrelerine ve beyne ve ondan akla yansımasıdır. Onun engeli olan illetleri üçtür. Evet bu hayvani nuru engelleyen illetler nelermiş? Birisi ran, diğeri hicab ve üçüncüsü akıldır. Ram yani karartı günah işlenmesinden dolayı kalpte oluşan perdedir. Günah işlediğinde hemen kalbin perdelenmesi. Buna ran diyor. Karartı. Hicab yani perde kalp aynasına varlık suretlerinin tap olunmasıdır ki gerçek talep edilenin görülmesine engel ve perde olur. Varlık suretlerinin kalp aynasına tap olması, yansıması. 3- Aklın engel olması ilim nurundan bir şey kazanamayıp kendi tahminlerine tabi olmasından dolayıdır. Şimdi hayvani nefs güneşe ve akıl aya ve kalp dünyanın karanlık yerlerine karşılık tutulduğunda ram yani karartının varlığı hayat nurunun tutulmasına, hicap yani perdenin varlığı akıl nurunun kalbe yansımasına engel olan bir perdeye İlimsiz aklın varlığı da hayat nuru ile basiret gözü arasında perde olarak aynı şekilde tutulmaya karşılık gelir. Dede Ahmetli Efendi Hazretleri alemde ne varsa büyük alemde küçük alemde de aynısı insanın içerisinde de cereyan etmektedir. Nasıl şimdi alemde güneş tutulması ay tutulması oluyor? Şimdi bunları bu manada izah ediyorum Ahmetli Efendi Hazretleri. Akıl tutulmasını Nitekim dünya güneş ile ay arasında perde olursa ay tutulması. Ve ay güneş ile dünya arasında perde olursa güneş tutulması gerçekleşir. Ve aynı şekilde güneşin ışığı aya ulaştığı ve aydan dünyaya nur aksettiği halde nurun aksettiği yerde bulunan insan her tarafı kapalı bir yerde bulunursa ayın nurunu idrak edemez. Ve bu ran yani karartı ve Hicap yani perde ve akıl denilen engellerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ran, yani karartı hakkında Hak Teala şöyle buyurmuştur. Şimdi ayetlerle, delille ifade ediyor bunu. Mutaffifin 14 Hayır, belki kalplerinin üzerini ran etti, yani kararttı. Bu ayet buna delil diyor. Ve Hicap yani perde hakkında buyurur ki, İsra 45 sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir hijab yani perde kıldık. Evet, ahirete inanmayanlar arasına bir hijab kırıldık diyor. Kur'an okunduğu halde bir şey almıyorlar. Ve akıl hakkında da şu ayet geçer. Furkan 44. Yoksa onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır. Onlar yoldan daha da sapanlardır buyurulmakta. Ve bunların maddeleri şehadet aleminde beşeriyetin zahir sıfatlarıdır. Ve bu şehadet mertebesinde kalpte oluşan hastalıklardır. Nitekim Hak Teala buyurur ki Bakara 10 Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını arttırdı. Bu da ancak hayvani emmare nefs yönündendir. Nefsi emmare mertebesinde olan insanların durumudur bu. Çünkü bu şehadet alemine ayak basan her bir beşer ferdidet, ferdiyet üzere emmare nefs ile ortaya çıkar. Her bir beşer emmare nefs ile ortaya çıkar. Hak bu hakikate asır ikinci ayette işaret eder muhakkak insan gerçekten hüsrandadır. Ayeti kelimesi kerimesi işte buna işaret eder. Dolayısıyla her bir ferdiyet bu aleme çıktığında beşeriyet alemine bu nefs mertebesiyle ortaya çıkar. Ve emmare nefs mertebesi hayvaniyet halinden ibarettir. Nasıl ki hayvanlar yiyip içmek yapmak derdindedir. Emmare nefs mertebesi de tamamen istekvazıları öyledir yani. Ve hayvaniyet ise nefsani hazlara etmeyi gerektirir. Ve bundan dolayı insan nefsine ağır gelen ilahi emirlere muhalefet eder ve nefsine hoş gelen taraflara yönelir. Ve bunlar kalp için ran yani karartı olur. Ve aynı şekilde nefsine hoş gelen kadın, erkek, para mevki gibi varlıksal suretlerle suretlere ilgi duyar ve muhabbet eder. Ve bu da kalp için Hicap yani perde olur. Ve karanlık akıl yani geçimlik akıl ve cüz'i akıl da kendi tavrının ötesinde olan işlerin batınlarını idrak edemediğinden şehadet mertebesi ve beşeri sıfatlarının hükümlerinin dışına çıkamayıp Casiye 24. Ayet Bizim ancak dünya hayatımız vardır ki biz ölürüz ve diriliriz ve bizi ancak zaman helak eder der nitekim tabiatçılar ve madenciler, maddeciler tabiatçılar ve maddeciler ve diğer inkarcılar kendi cüz'i akıllarının hükmüne uyarak bu iddiada bulunurlar ve Cenab-ı Mevlana Mesnevi Şerifinde buna işareten şöyle buyurur her kimin kalbinde cüz'i aklının tesiriyle şüphe ve dolaşıklık vardır o kimse cihanda gizli bir felsefecidir zaman zaman itikat gösterir fakat cüzi akıl engelinden kurtulamadığı için o felsefe damarı onun kalbin yüzünü karartır buyuruyor Mevla'da yine diyoruz ya işte sohbetlerimizde de daha önceki sohbetlerde dile getirdik akıl yanılır dediğimiz yani geçimlik akıl dünyalık akıl dediği aklı maaş aklı maat diye ikiye ayırdığımız akıl var Burada işte dünyalık akıl, geçimlik akıl, cemlen akıl ile hareket eden kişiler işin batini yönünü, kalbi yönünü göremiyorlar, keşfedemiyorlar. Çünkü o aklın bir sınırı vardır. Ancak o aklın ötesine kişi geçerse işte buna ne diyoruz? Kalp ile bakmak, görmek ya da aklı maat diyelim. Yani artık selim olan akıl hakikatleri görebilen akıl ya da basiret üzere olan akıl yine basiret kalp gözü dedi ki bu manada ancak bu akıl üzere olanlar hakikati görebilmiş oluyor, idrak edebilmiş oluyor. Evet şimdi hayat nurunu ifade etti. Şimdi akıl nurunu işliyoruz. Akıl cevherinden hayvani nefs şuasının aksetmesiyle kalbe hasıl olan nurun illeti ve hastalığı gazabi nef, nefstir ki bu nefsin şanı üstün görmek ve kibirlenmek ve kendini beğenmektir. Ve bunlar iblisin sıfatlarıdır. Üstün görmek, kibirlenmek, kendini beğenmek. Bu nefsin bir ateşi vardır ki kalbi pişirir ve yakar. Ve ondan kalp üzerinde bir duman çıkar. Akıl ile kalp arasına perde olur. Ve neticede Hayvani nefsten akla ve akıldan kalbe gelen nur maddesi kesilir perde olunca. Bundan dolayı kalbi karanlık kaplar. Ve bu durumuna, bu dumana perde manasına olarak gıta ve kin ve gışave tabir edilir. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de her birine işareten şöyle buyurmuştur. Kaf 22 işte senden perdeni kaldırdık. Burada gıta gıta olarak geçiyor. İşte senden perdeni kaldırdık. Yine En'am 25 Onu anlamalarına karşı kalplerinin üzerine perde koyduk. Buradaki perdede de kin kelimesiyle geçmiş. Yine Bakara 7 Allah onların kalplerinin üzerini ve işitmelerinin üzerini mühürledi ve görmelerinin üzerine gışave yani perde çekti Buyurulmakta Ve eğer bu, duma, bu duman yoğunlaşırsa Körlüğe sebep olur Ve lakin his gözünü değil Sudurdaki kalbi körledir. Kalp kör olur yani artık Kalp gözüyle görme işi kalmaz Nitekim Hak Teala Hac suresinde Buyurur ki Hac 46 Acaba yeryüzünde gezmezler mi ki Geçmiş kavimlerin Şehirlerinin harabelerini görüp kalpleriyle akletsinler ve tarihlerini işitsinler. Gerçi onların his gözleri kör değildir ve lakin sadırlarındaki kalpleri kördür. Buyurulur. Şimdi geçimlik akıl sahibi olan gazabi nefs kibirlenerek hakikatleri idrak etme hususunda rehbere muhtaç olmadığına inanmış olduğu için derler ya bazıları akıl yeter. Hiçbir şeye gerek yok. Rehbere gerek yok. Aklım var. Rehbere ne işim var? Ne gerek var? Ben aklımda her şeyi çözerim, bulurum, bilirim derler ya onlara hitap etmiş oluyor. Rehbere muhtaç olmadığına inanmış olduğu için tevazuyu ve alçalmayı kabul etmez. Ve hakka davet olunsa Ebu Cehil gibi hittetlenir. Hittet ve gazap ateşinden peyda olan duman gittikçe yoğunlaşır ve kalbi kör olur. Çünkü akıl nuru kalbe bu duman engeli nedeniyle ulaşamaz. Körlük hastalığı artar. Nitekim bakara 10. Allah da onların hastalığını arttırdı. Ayette buyurulduğu gibi. Nitekim zamanımızın inkarcılarının hali bunun apaçık şahididir. Kendilerini peygamberden daha akıllı zannederler. İşlerin batınlarından yana kör olduklarını bilemezler. Meseleye hep zahiren bakarlar. Cenabı Şeyh buyururlar ki, Kur'an-ı Kerim'de sudur kelimesinin kullanılmasında bir işaret vardır. Biz o işaretin keşfini ve anlaşılmasını sana terk ettik. Burada izah etmedik. Sudur kelimesindeki işaret hakkında fakire gelen mana şudur: sadır sine manasına geldiği gibi bir şeyin evveline de denilir ve sudur sadır kelimesinin çoğuludur ve bir şeyin evveli manasına alındığında kader sırrına işaret edilir çünkü her ferdin sabit aynı ve hakikati kendinin sudur ettiği yani çıktığı yerdir bundan dolayı Haç suresi 46 his gözleri kör değildir ve lakin sadırlarındaki kalpleri kördür buyurulur ayette bu ayeti kerimesinde ilahi ilimde hakikati ve sabit olanlara işaret edilir. Yani onların his gözleri kör değildir. Yani kafalarındaki gözleri kör değildir. Şehadet aleminde ezeli şaki ile ezeli saidin zahir gözleri varlıksal suretleri görmekten yana eşittir. Ve lakin onların sudurda ve ezelde ilahi ilimde sabit olan hakikatleri gereğince kalpleri kördür. Ve onlar ezeli kördür. Yani onlara iman nuru oturmamış, verilmemiş işte. Onlara nasihat ve öğüt kâr etmez. Ve peygamber aleyhisselam onları hakka davet ettikçe körlüklerinden, inkarlarından ısrar ederler. Ve şakiliklerini arttırırlar. Arttırı artar kim ayeti kerimede Kasas 56 Ey peygamberim Sen sevdiğine hidayet edici olamazsın Velakin Allah Teala Dilediğine hidayet eder Buyurulmaktadır Buradan da anlıyoruz ki iman nuru Allah'ın vergisiyle Olacak bir şey çalışmayla değil Yani işte çalışacak da doğruyu görecek de Anlayacak da idrak edecek de iman edecek Hayır bu Allah vergisi yani bu iman nuru ayağını sabitesinde varsa o kişi iman ediyor. Ayağını sabitesinde o nur yoksa verilmemişse o kişi asla ve katla imkan imana gelmez, iman etmez. Nitekim Resulullah Efendimiz de o devirde imana davet için ayetleri okuduğunda ne oldu? Onların küfürleri arttı. Onlar ayeti işittikçe. İman etmiş olan sahabenin imanına kuvvet gelirken, imanları kat ve kat artarken küfür sahiplerinin de küfrü artmış oldu gereği. Masa, ya, kapları, gereği yani. kapları gereği yani aldıkları hakikat aynı hakikat ayet inzal olan ayeti Resulullah Efendimiz onlara okuyor bu ayet birilerinin imanlarını kuvvetlendirirken diğer şakilerin ise küfrünü arttırıyor işte Hak Teala Hazretlerinin iradesi ilmine ve ilmi de maluma yani bilinene tabidir ve malum ise sabit aynlardır. Yani bilinen ne? Sabit ayınlar. Varlıkların sabit ayınları. Bundan dolayı ilahi ilimde zorlama olmaksızın şakilik ve sabit olan kimselerin hidayetine tabii ki ilahi irade bağlanmaz. Ve bu halde de onlardan hidayet ve delalet türünden olarak hakikatlerin gereği olan şeyler açığa çıkar. Cenabı Şeyh birinci kısmın sonlarında iki Nur bir diğerine bitiştiği vakit insan mahlukat hakkında kaderin sırrının nasıl hükmettiğini müşahede eder buyurmuş olduğundan kader sırrına bağlanan sudur kelimesindeki işaretin keşfini de hakikat talibi olan okuyucuya tek etmiştir. Nitekim bu kaderle alakalı daha önceki sohbetlerimizde detaylıca izahatlar da bulunmuştuk. Kaderin e, ne olduğunu, işleme mekanizmasını ayağını sabiteyi, mevh-i mahfuzu bunlarla alaka, birbirleriyle alakalı bağlantıları ifade etmiştir. 3. Yakin nuru Bu yakin nuru insan için en son emeldir. Ve o emelin üstünde insan için başka bir emel yoktur. Şimdi bu yakin nurunun illeti ve hastalığı kalpte ihlasın yokluğudur. İhlas ihlasın yokluğu bu e, nurun hastalığıdır. Engelidir. Yani hak ve hakikate kalbin tamamıyla yönelememesidir. Ve övülmüş ve zemmedilmiş amellere bakmakla kalbin kabz olmasıdır. Tutulması kalbin, sıkılması. Örneğin salik namaz ve oruç ve zikrin çokluğu gibi övülmüş amellerine bakıp bu kadar ibadetim ve salih amellerim var. Elbette bu sayede yüksek derecelere ulaşırım der. Veyahut benim bunca isyanım ve işe yaramaz amellerim var. Bunların eşkali altında zebun iken benim için manevi yüksek derecelerin kapısı artık kapanmıştır der. Burada da tamamen ümitsizliğe düşer. Ötekinde de ameline güveniyor. Ve ihlasın yokluğunda riya ile halkı görür ve diğer şekilde de kendisini kendisini ve amellerini görür. Oysa salike lazım olan masivayı ve vücudu kaldırmak idi. Bu haller ise masiva ve vücut ispatı olup bütünüyle onların zıttıdır. Ve bunlar yakin gözüne perde olan şeylerdir. Eğer salik bunlardan yüz çevirip tam bir halislik ve hakka yönelirse elbette kalpten perde kalkar ve kalbe açılım olur. Ve bahsedilen üç nura ulaşıp kalbindeki yakin gözüne melekut alametleri ve acayiplikleri gözükür. Ve bu bölümün hakikatinin zuhuru Hak Teala'nın Nur suresinde olan Nur 35 mübarek sözünden ve Nur 40'ta geçen sözüne kadar yakin gözü bakışıyla bakan kimse hakkında olur ki bunlar 6 ayeti kerimedir bu ayeti kerimelerin hakikatlerinin beyanı başlı başına bir kitap olmaya layık bulunduğundan burada şerh edilmesi ve tefsiri mümkün değildir işte kitabın bu bölümünde anlatılan 3 nur karşılığındaki perdelerin neden ibaret olduğu sana belli olmuştur Cenabı ı şey, Casiye 5 de geçen yani akleden kavim için alametler vardır ayeti kerimesini Konu, konuya tam olarak uygun olduğundan dolayı kitap ibaresi tarzında vermiştir ki üç nuru ve onların perdelerini akredenler için açık beyanlar vardır demek olur. 20. bölüm. 17. bölümün 3. kısmı Levh-i Mahfuz hakkındadır ki o imamı ı Mübin ve Mah ve İsbat levhidir. Yani 17. bölümün bir parçası olan bu 3. kısım kitabın tamamının 20. bölümünü tamamlar ve bu bölüm imamı ı Mübin ve Mah ve ispat levhi olan levh-i mahpus hakkında beyanlara dairdir. Bilinsin ki bu kitabın 9. bölümünde levh ve kaleme ve hokkaya dair gerekli ayrıntılar verilmiş olduğundan bu konudaki manaları layıkıyla anlayabilmek için o ayrıntıları tetkik etmek değerli okuyucu için pek lazımdır. Şimdi o bölümde denemiş idi ki levh-i büyük alemin külli nefsi levh-i mahpus, işte bütün olacak olayları kaleme yaz diye emir buyurdu Allahu Teala'nın ve yazılıp korunduğu o levha levh-i mahpus, büyük alemin külli nefsi ve hokka tabiat mürekkep unsurlardan oluşmuş olan maddedir ve kalem aklı evvel yani ilk akıldır bu aklı evvel vahidiyet mertebesinden ibaret olan insani hakikattır. aklı evvel yani nuru muhammedi hakikati muhammedi aklı evvel insani hakikat dedi, diye anlatılan tarif edilen aynı şey aynı hakikat yaratılan ilk yaratılan şimdi levh-i mahfuz İmam ı Mübindir. çünkü bütün hakikatlerin suretlerini toplamıştır ve mah ve ispat levhasıdır. Çünkü onda açığa çıkan hakikatlerin suretleri peyderpey var olup bozulur. Ve bu lev veliyi ve nebiyi cem eden makamdır. Çünkü evliya ve enbiya sureleri bu külli nefs mertebesinde var olurlar. Ve yine bu lev onların halleri ve işleri dolayısıyla birini diğerinden ayırt eder. Şimdi Allah Teala kalemi hokkanın tercümanı yaptı. Nasıl ki hokkanın içerisinde mürekkep var. Kalemi hokkaya daldırıyor. Kaleme geçen mürekkeple sonra yazılıyor. Ne oluyor? o? Toplu halde bunlar mürekkep ayrı ayrı tek tek harfe dönüşmüş oluyor. Harfler bir araya geliyor. Kelimeler ifade ediyor. Kelimeler bir anlam, mana taşıyor. Dolayısıyla o hokkanın içerisindeki mürekkepte nice manalar var diyor yani. Ama toplu halde. Ancak o kalemle yazıldığı zaman ayrışmış oluyor, detaylanmış oluyor. Şimdi allah Teala kalemi hokkanın tercümanı yaptı ve onun ilimlerini zahiri suretler ile ayrıntılandırdı. Çünkü hokka ve mürekkep olmasa kalem kağıt üzerine kelimeleri yazamayacağı gibi tabiat hokkası ve unsurlar mürekkebi olmasaydı <gülüyor> kalem olan aklı evvel de nefsi külde bulunan suretleri cisim kağıtları üzerine nakşedemezdi. Şimdi nefs kül, bütün suretler kendisinde bulunduğuna binaen levh-i mahfuzdur. Nefs-i kül dediği levh-i mahfuzdur. Ve suretlerin peyderpey onda var olmasına ve bozulmasına göre de o ispat eden ve mahvedendir. Şimdi o levh-i mahfuzun altında da bir kendi bünyesinde ispat ve mah levhaları var demiştik. Yazılan değişen levhalar. Ve ümmül kitaptır ve kitab-ı mastur yani Satır, sadırlanmış kitaptır Çünkü alemde var olmuş Ve olacak olan suretlerin Ve nakışların aslıdır Ve bu nakışların ve suretlerin Hepsi onda sadırlanmıştır Sırlanmıştır yani Satırlanmıştır Yasin 12 Ve her şeyi imamı ı mübiinde saydık Buyurulmakta Ve onun ilimleri kuvvesinde Yani potansiyel olarak mücmel Yani bir aradadır toplu halde. Nakışlar ve suretler ile açığa çıkıp belli oluncaya kadar kendisinde bulunan şeyler akredilmez. Nitekim kalem hokkanın mürekkebi içinde bulundukça harfler ve kelimeler akredilmez. Ondaki harfler ve kelimeler bilkuve yani potansiyel olarak mevcuttur ve hepsi mücmel yani bir aradadır. Ne zaman ki mürekkep hokkadan kaleme geçer, o kalem sebebiyle harfler ve kelimeler kağıt üzerine ayrıntılanır. Ve aynı şekilde isimlere ve sıfatlara ait ilim mürekkep mesabesinde olan basit unsurlardan ilk akıl kalemi vasıtasıyla cisim sayfaları üzerinde o kadar ayrıntılanır ki külli nefs levhi üzerinde nakşedilmiş olan maddi suretlere ve arazdan ibaret olan fiillere asla bir son nokta ve nihayet bulunmaz ve icmali ilim o kalem vasıtasıyla tafsili ilim olur toplu halde bulunan ilim kalem vasıtasıyla açılmış teferruatlanmış olur ve mahve ispat levhasına gelince o iki taraflı zümrüttür ki değişim gününe kadar alem kainatına emanet verilmiştir yani iki taraflı zümrüt levha mesabesinde olan alemin külli nefsi ve ademin külli nefsidir zümrüt yarı şeffaf bir taş olduğu için bir tarafındaki nakış diğer tarafından görülür ve aynı şekilde külli ve cüzi nefs dahi iki yönlü olup zahiri ve batini vardır. Ve zahirindeki suret batınına akseder. Ve bu levh değişim gününe kadar alem kainatına emanet verilmiştir. Çünkü değişim günü olan kıyamet gününde nefsi hükümler kalkıp ruhi hükümler ortaya çıkar. Nitekim Hak Teala İbrahim 48 o gün yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür ve onlar vahit ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar buyurur. Diğer bir tabirle değişim gününde zahir oluş batın oluşa dönüşür ve nefs levhasına nakşedilmiş olan suretlerin batınları zahir olur. Yani içimizde olan bu alemde kalbimizde saklı tuttuğumuz şeyler orada aşikar olacak işte. Zahire dönüşecek Ve bu külli ve cüzi nefsler mahsur yani sınırlanmış levhadır. Ve itaatkar melekler onların üzerini kaplamıştır ki bu melekler Adem'e secde ve boyun eğme ile memur olan meleklerdir. Nitekim alemin külli nefsinin yörüngesinde ve ekseninde dönmesi ve alemin dağılmaması ve mevsimlerin hükümleri hep bu itaatkar meleklerin yani Tabii, muhtelif kuvvetlerin tesirleri altında gerçekleştiği gibi insani cüz'i nefsin varoluşu ve kıvamı hep vekil tayin edilmiş meleklerin yani muhtelif kuvvetlerin tesiridir. iledir. Bir e, takım diyoruz ya vücudumuzda da birçok melek işlev yapmakta, görev görmekte. İki geçen haftaki sohbet veya ondan önceki sohbette geçti. Ne dedi? Vücutta insan vücudunda 360 melek uzuvlarıyla alakalı görevini yerine getirmekle görevlendirilmiş olduğunu beyan etmişti. Ve bu melekler senin halk edilişinde amaçlanan iman kalemine bakarlar. Yani onların hizmetleri senin iman kaleminin nakşedeceği suretler içindir. Şeyh Sadi bu hale işareten şöyle söz söylemiş. Feleğin bulutu Rüzgarı, ayı ve güneşi meşguldür. Ta ki sen eline bir ekmek getiresin ve gafletle yemeyesin diye. Hepsi senin için başı dönücü ve itaatkardır. Senin itaatinin olmaması insaf şartı değildir. Buyurmuş. Ve levhte zamanlar, mekanlar, durumlar ve araziler değiştikçe haller de değişir. Kayda budur ki bunların sonuncusu, Öncekini ebeden kaldırır, bozar. Bundan dolayı bu lev ve ispat levhasıdır. Nitekim burada derken dedik en son değişim şekli neyi alır? leyh Mahfuz'da o değişmeyen yazıyı alır. Bu mahve ispat levhasında sürekli değişebilir oradaki hadiseler. Ama en son değişen yani vuku bulacak hali leyh Mahfuz'daki haline almış olur. Çünkü leyh Mahfuz'da yazılan neyse o değişmez asla. Örneğin insani cüzi nefs bir zamanda çocuk ve bir zamanda genç ve bir zamanda orta yaşta ve bir zamanda ihtiyar olur. Çocukluktaki hali başka, gençlikteki ve ihtiyarlaktaki halleri başka başkadır. Gençlik hali çocukluk halini ortadan kaldırır. Ve aynı şekilde mekanlar da böyledir. Örneğin mescitteki hali başka, evindeki hali başkadır. Ve aynı şekilde namaz halindeki durumu başka, Yeme ve içme ve uyku halindeki Durumu başkadır Ve arazlar da böyledir Gülme hali ağlamaktan başkadır Ve bu hallerin sonuncusu Öncekini bozar Bundan dolayı bu haller benzerlerine Yani iki taraflı zümrüt olan levhin Zahirinden batınına döndüğünde Kalemi alada Toplanırlar Birinci simamata sefer ve intikal ederler Bilinsin ki insani nefsin matıka Katip ve onun imanı Kalemdir Ve imanın dereceleri Olduğundan her bir nefs-i Kendi kabiliyet derecesi içerisinde Bağlandığı cismi idare eder Bundan dolayı Hallerde de ona göre çeşitlenir Ve onların benzerleri Berzaha ait suretlerdir Ve berzah da mertebeler üzerinedir Bu mertebeler İlliğinden siccine kadardır En üstten en aşağıya Kadar mertebeleri vardır ve gerek ebrarın olsun ve gerek günahkarların olsun katiplerinin maddesi illiğindendir öz maddesi cevheri çünkü hepsinin nefsi natıkası emir aleminden ibaret olan illiğinden inmiştir şimdi inişte eşitlik mevcut ise de çıkışta eşitlik yoktur bazıları kalemi alaya ve bazıları birinci semavata ve bazıları levhe çıkarlar çıkarken ve kalemi i ilk akıl ve akl-ı kül ve insani hakikat mertebesidir. Ve levh mülk âleminin ilk cevheri olan ilk felektir. Şimdi büyük âlemin hokkası inişin başlangıcıdır ve küçük âlemin hokkası olan nutfe çıkışın başlangıcıdır. Çünkü büyük âlemde önce olan akıldır ve sonra olan tabiattır ve küçük âlem olan insanda önce olan tabiattır ve sonra olan akıldır. Ey muhterem okuyucu buna göre iyice düşün. Küçük alemden nebi ve alemin varisi olan insan aziz Allah Celle Celaluhu urucu esnasında kalemi alaya çıkar. Ve bu uruç mutlaka ölüm ile olan uruç manasına değildir. Belki dünya hayatı içinde olan uruçtur. Yükseliş uruç. Çünkü bu zatların ölümü ve kıyameti dünya hayatı devam ettiği halde olur. Ve onlar ölmeden önce ölme hali içindedirler. İşte bu hakikatlere vakıf olan kişi Resulullah Efendimiz'in ölmeden önce ölünüz işaretini anlayan, idrak eden bu ölümü, mecazi ölümü tadarak hakikate ulaşmış olan kişidir. Yoksa o ölümle yani bedeni ölümle o hakikati görecek ama iş işten geçmiş olacak. İşte iş işten geçmeden daha dünya hayatında yaşarken ölümü anlamak. Yani o hakikate bakış sağlayabilmeye çağırmış, davet etmiş Resulullah Efendimiz bizi. Ölmeden ölünce ölürsün. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar gibi hadisi şerifleri mevcut. Şimdi onların uruşlarının kalemi alaya çıkışı ve kalemi alanın mühk ve menekut aleminin üstü oluşu yönüyle katipleri olan nefs-i natıkalarının kalemlerine olan nakli de bazen mülk alemine ve bazen melekut alemine ait olmak üzere çeşitli olur. Çünkü Nebi'nin kaleminin iki tarafı vardır. Bir tarafı melekuta ve bir tarafı da mülke dönüktür. Diğer bir tabirle bir tarafı hakka, bir tarafı halka dönüktür. Onun kalemi hakka dönük olduğu zaman beni gören hakkı görmüştür. Buyurur. Resulullah Efendimiz böyle demişti biliyorsunuz. Miraçtan indiği zaman, miraçtan döndüğü zaman Böyle dedi. Beni gören Hakk'ı görmüştür. Böyle dediği zaman ne oluyor? Hakka dönük ve ile söylemiş bu sözü, kelamı. Ve halka dönük olduğu zaman da şöyle demiştir. Halk içerisinde bulunduğu zaman, halka dönük olduğu zaman da ben de sizin gibi bir beşerim buyurdu. Bu sefer de beşeriyet yönüne işaret etti. Ve diğer halleri bu şekilde kıyas et. Çünkü Nebi davete memurdur. Ve veli davete memur olmadığından onun kaleminin bir tarafı vardır. O da melekut alemine dönüktür. Ve yaptığı nakillerini tabi olduğu nebinin melekut gününe ait olan kaleminden alır. Ve arif veli ve mümin levhe çıkar ki yukarıda anlatıldı. Ve bu bahsin gereği gibi anlaşılması için katibe dair olan 9. bölümü iyice inceleyip anlamak lazımdır. Cenab-ı Hak hepimize dürüst anlayış, ihsan buyursun. Burada anlamak istediğim mevzuyu gerçi dile getirdi ama çok kısa bir şekilde e, ben de bir örneklemeyle anlatmak istiyorum daha rahat anlaşılabilsin diye. İnsan ahsen takvim özelliğinde yaratıldı. Yani en mükemmel şekilde. Ruh, Allah-u Teala diyor ki nefah diyor yani ben ruhumdan üfürdüm buyuruyor. Bu manada özümüz, cevherimiz. Yani ruhumuzun asli itibariyle biz ahseni takvim özelliğindeyiz. En mükemmel. Fakat bu ruh dünya hayatında bu şihadet aleminde et kemikten oluşan bedenin içerisine kondu. Konuldu Allahu Teala. İşte bu bedenin de unsuri özelliklerinden ortaya gelmesi, açığa çıkmasından dolayı bu bedenimizin unsuri özelliklerinden dolayı kesifleşti yani yoğunlaştı ya da kirlendi öyle diyelim Ruhu, ruh aslında takvim özelliğinde yaratılmışken biz bu dünya hayatına geldiğimizde burada ne yapıyoruz bedenin içerisine girmekle birlikte o bedenin o ruhun üzerine adeta bir kafese konulmuş oluyor yani ruh bir kafese girdi kesikleştiden kastımız bu bu dünya hayatına gelen kişi ebeveyni tarafından yetiştirilirken eğitim tarzı şartlanmaları Toplumun, kültürün etkisi, yetiştirilmesi, eğitilmesi, yetiştiği ortam, dünya hayatında geldiği işte ülke, ülke insanları, kültür düzeyi vesaire, bunlar hep belirleyici faktör olarak ne oluyor? Bunu işte aşağıya çekiyor. Dedi ya, ah seni takdim özelliğimizden nereye inmiş olduk biz? Esferi saflığıne indik. Yani bedensel dürtülerle yaşama hadisesine kendimizi verdiğimiz zaman tamamen istek ve arzularla nefsin istek ve arzularıyla hevala, hevesle yaşama e, içerisine girdiğimiz zaman işte nefsi emmare dediğimiz mertebe oluyor bu mertebede bulmuş oluyoruz kendimiz adeta bunu örneklendirirken de daha önceki sohbetlerde dedi ki bir saat düşünelim akrep yelkoğan saatin 12 e, istikametinden biz orada yaratılmışız ahseni takvimlik yani en zirve, 12'deki İstikamet. Oradan ne oldu? Dünya hayatına bu ruh gönderilmekle birlikte beden kaydına, beden şartlarına girmekle birlikte adeta saatin ibresi akrep ve yelkovan altı istikametine geldi. Yani en aşağıya indi. Dünya'ya her gelen biri emmare. Tabii dedi zaten. Emmare nefis boyutunda girer. Yeme, içme, yatma, uyuma düşüncesi içerisindedir zaten her gelen birey. Ondan sonra yetiştikçe bunları idrak etmeye başlar. Altı istikametinde biz dünyaya gelmiş olduk. 12 istikametinde yaratılmış olmamıza rağmen Ahsen'in takvimlik özelliğinde 6 istikametinde dünyaya geldik Şimdi bize düşen görev Allah bizden neyi istiyor? Sorgulamamızı istiyor Ben kimim? Neyim? Niçin yaratıldım? Görevim ne? İşte yaratanımı nasıl tanıyabilirim? Bilebilirim Bu sorgulamaya başladığım zaman kişi 6 istikametindeki ibre işte akrep ve yel kovan, Hareket ile tekrar 12 istikametine Dönmek için çaba sarf etmiş oluyoruz işte Bizim bu dünya hayatında amacımız, gayemiz bu olması lazım. Tekrar o 12'yi yakalamamız lazım. Davamız bu olması lazım. Yani ahseni takminlik özelliğini yakalamamız lazım. İşte her birey artık nasibi, kısmeti neyse, ne orandaysa bu saatin, ibrenin 6 istikametinden 12 istikametine kadar değişik yerlerde bu hayatını, bu ömrünü tamamlıyor. Eğer bu hakikatleri kamilen idrak eder de Yaşan, bu dünyaya gönderilmek gayesini, sorgulamasını güzel yapar ve tüm hakikatleri kamilen idrak ederek yerine getirirse kişi kendi saatinin 12 skalasının ibresini bulmuş oluyor işte. Gaye bu. amaç bu. Bunu da bu şekilde böylece özetlenmiş olayım. 21. bölüm 17. bölümden 4. kısımdır. Ah etmelerin ve sinede olan Fıkırtıların sebepleri ve işitmede vücudun hareketlenmesi beyanındadır. Yani bu bölüm kitabın 17. bölümünün bir parçası olan 4. kısımdır ki kitabın tamamının 21. bölümü mesabesindedir. Ah etmenin ve sinede fıkırtı ortaya çıkarmasının ve işitme esnasında vücudun hareket etmesinin sebepleri beyanındadır. İşitmek izafi vücut aleminde Allah Teala'nın sırlarından bir sırdır. Ve işitmenin nedenselliği olan şey, işin aslında işitilen şeydir. Fakat nedensellik olan, işitilen bir şey olduğu halde onu dinleyenler iki tür şahıstır. Bir, şahsın bir türü nefsiyle dinler. Evet, bu işitilen şeyi nefsiyle dinler. İki, bir türü de aklıyla ve ruhuyla dinler. Eşitilen ancak bu iki türle sınırlıdır, başka türü yoktur. Evet demek ki kulağımıza gelen sesi, işitile, işitmemiz yani dinlememiz iki tür üzerinden oluyor. Ya nefsimizle dinlemişizdir o dinlediğimiz şeyi ya da aklımız ve ruhumuzla dinlemişizdir. Başka yolu yok. Ne, ya nefisle ya akıl ve ruhla. Eğer bir kimse Rabbi ile işittiğini söylerse muhakkak onun Rabbi ile işitmesi aklın işitme yollarını zayıflatır Velakin aklın iki türlü işitmesi vardır. Birisi fıtratı yönünden olan işitmesi ve diğeri de ilahi durumu yönünden olan işitmesidir. Fıtratı yönünden olan işitmesi nereye giriyor? Allah'ın iki tür emri vardı demiştik. Tekvini emre giriyor işte. Fıtratı yönünden olan işitmesi. Birisi fıtratı yönünden işitmesi. Diğeri ilahi durumu yönünden olan işitmesidir. Durumu yönünden işitmesi olan kimsenin hali, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbinden haber vererek beyan buyurduğu meşhur hadisi kutsiye dayanmaktadır. O da şu, ben onun işitmesi olurum, onunla işitir, mübarek sözüdür. Hani uzunca bir hadis-i şerif var ya, kul farz ibadetlerle severim, bana yaklaşırsa sonra nafilelerle iştigal etmeye başlar bana yaklaşmış olur artık ben o gözü olurum tutan eli olurum yürüyen ayağı olurum gören gözü olurum ve nihayetinde ben onun işitmesi olurum onunla işitir diye geçen kutsi hadis ve hak teala kulun işitmesi olunca kulun ikiliği kalmaz İşiten hak çünkü kulun ikiliği kalmaz bundan dolayı ikilik mertebesinde sabit olan onun aklının ve ruhunun işitme yolunun da zayıflaması kaçınılmaz olur ve lakin aklın ve ruhun fıtratı yönünden olan işitmesinde bu hal olmaz. Çünkü o ikilik mertebesinde sabittir. Aklın bu iki türlü işitmesi arasında bu fark mevcut olmakla beraber aklın bu her iki işitmesiyle işiten kimse her bir şeyde yani surette ve manada ve her bir şeyden yani varlıklarda mevcut olan madenden ve bitkiden ve hayvandan ve insandan ve her bir şey üzerinde yani her ne hal üzerinde olursa olsun işitir. Onun işitmesi bir kayıt ile kayıtlanmaz. Yani onun işitmesine manadaki işitilen için suret ve uzakta bulunan işitilen için uzaklık veya yükseklik ve alçaklık engel olmaz. Çünkü bu kayıtların hepsi his ile işitme içindir. Ruh ve akıl işitmesi bu gibi kayıtlardan uzaktır. Nitekim Hak Teala buyurur ki İsra 44 Allah Teala'yı hamd ile Tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur Ve lakin siz onların Tesbihlerini bilemezsiniz Şimdi madem ve bitki ve hayvan Hep tesbih ederler Nitekim Muhittin İbn Arabi Hazretleri cansız diye bir şey yoktur der. Her şey canlı taşlar dahil Çünkü te diyor, tesbih ediyor Allah'ı Ve işitme duyusu Onları işitemez onları duyan ve işiten ancak ruh kulağıdır. Yani bu kulağımızda onların zikirlerini duyamayız. Ancak ruh kulağıyla duyulur. Nitekim bu kitabın yazarı Cenabı Şeyh füsüs hikemlerinde onların tesbihlerini işittiklerini beyan buyurmuştur. Ve aklın ve ruhun işitmesindeki alamet hayret ve beşeriyetin donukluğuyla beşeri sıfatların örtünmesidir. Çünkü beşeriyetin bu işitilenleri işitmeye takati yoktur. Eğer Beşeriyetin sıfatı mevcut iken Bu işitilenler ruh kulağıyla işitilse, insan Korkunun şiddetinden maazallah Cinnet geçirir Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Halim ismi şerifiyle tecelli edip Bu hali örter Nitekim Yukarıdaki ayeti kerimenin devamında <gülüyor> İsra 44 Muhakkak ki o Hakimdir Gafurdur buyurulmakta, buyurulmakla bu hakikati işaret etmektedir. Ve aklı ile değil <gülüyor> nefsi ile yani beşeriyeti donukluğu uğramayarak ve beşeri sıfatlarını örtmeyerek işiten kimse ancak musiki namelerinde ve tatlı ve işitmekten yana iştah verici olan seslerde his kulağını kullanır. Ve bunları his kulağıyla dinler. İşte his kulağıyla dinlediği için bu da nereye hitap ediyor? Nefse. Çünkü tabiat etkilenmiş oluyor bu seslerden ya da namelerden ya da nusikiden ya da işitilen sözden. Ve onun alameti başka şeyleri algılamaktan yani fani olarak işitme esnasında vücudunun hareket etmesidir. Yani nefsiyle güzel sesli bir kimsenin söylediği kasideleri ve ilahileri dinlediği zaman ondan duyduğu lezzetle Başka şeyleri algılamaktan yana fani olur Örneğin gözü o sırada Gördüğü şeylerle meşgul olamaz Yanında birisi konuşsa Ne söylediğini fark etmez Çünkü his kulağı meşguldür Ve bu sırada nasiva Hatıraları kendisinden Gitmiştir Eğer ben şöyle ve böyle hareket edersem Beni ayıplarlar gibi şeyleri Düşünemez o anda Bu sırada ya Mevlevi fukarası gibi çar vurur veyahut diğer yüksek tarikatların dervişleri gibi sağa ve sola hareket eder yalpalanır. ve eğer bu şekilde hareket gösteren kimse işitme vaktinde başka şeyleri algılarsa yani gözü gördüğü ve kulağı işittiği şeylerle meşgul olursa muhakkak o şeytanın maskarası olmuş olur çünkü hissinden yana gaip olmayan kimseye böyle taklit olarak hareketler yapmak caiz değildir. Fütühat dersinde de işlettik. Bir de tak, taklitçiler vardı biliyorsunuz değil mi? Yani kendilerini o varidatla birlikte gelen, halle hallenen böyle bir takım hareketler yapanlara kendini benzeten taklit eden, öyle olmadığı halde o hali yaşamadığı halde taklit edenler vardı. Bunları ayıplıyor zaten. Taklit ehli. Caiz değildir diyor. Ve bunda riya ve gösteriş olduğu için Şeytan bu sebeple onu saptırıp alay eder. Saliklerin bundan kaçınması lazımdır. Ve eğer hissetmez ve yukarıda izah edildiği şekilde her bir şeyden fani olursa o kimse nefs sahibidir. Ve nefsin kuvveti ve hükmü altındadır. Velakin işitme esnasındaki hareket hali geçerlidir, taklit değildir. Hani istem dışı, kendinde olmadan o hareketi yapmaktadır ama nefs sahibidir diyor. Ve hissinden fani olması da geçerli ve sabittir. Böyle bir kimse bu fenayı ve işitme esnasındaki hareketi takiben asla bir ilim getiremez. Evet. Demek ki o hal bir getirisi yok. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Yani o name ile gerek ilahiyle gerek başka teganiyle söylenmiş bir sözle, kelamla böyle ki halden hale giren kendini salınan kişiye ilmi olarak bir şeyin getirilmediğini beyan ediyor. Yani bu fenadan ayrıldıktan sonra ben şöyle hareket ettim ve böyle yaptım diyemez. Çünkü kendi halini bilmez. Eğer o bir ilim getirdiğini iddia ederse kendi haline vakıf olduğu için algılamaktan yana fani olmamıştır. Yani nefsiyle işitici olmamıştır ve aklı ve ruhu ile de işitici olmamıştır. Çünkü onun vücudu hareket etti. Çünkü aklı ile işitici olan da hareket olamayacak idi. Bu iki türlü işitme gerçekleşmeyince artık ona taklitçi ve yalancı demekten başka bir söz kalmaz. Çünkü nefsiyle işitme mutlaka bir ilim vermez. Ve akıl ile olan işitme ile beraber hareket olmaz. İşitme akılla ise hareket olmaz. Bundan dolayı kim ki hareketle ilim arasını bir araya getirirse o hakikatleri bilmeyen yalancı olmuştur. Yani hem bu zikir esnasında... Hareket halinde olup da hem de buradan bir ilim aldığını iddia ediyorsa hakikatleri bilmeyen cahildir ve aynı zamanda yalancıdır diyor. Olmaz. İlim alması için aklıyla işitmesi lazım. Aklıyla işitse zaten kendisinden hareket olmaz diyor. Hareket olmaması lazım. Artık tekkelerdeki dervişlerin hali buna göre tetkik edilsin. Bu konuyu zaten hep işlemiştik. Daha önceki sohbetlerimize özellikle hep uygulamıştık bunu. Tekedeki dervişlerin bu hallerinin zikir esnasında böyle salınmalarının, kendilerini sağa sola atmalarının tamamen tabiatlarından kaynaklandığı, nefsiyle işitmeleri dediği mevzudan kaynaklandığı, bunun da getiri olarak getirisinin olmadığı, ilmi bir getirisinin olmadığını burada güzelce beyan etmiş oluyor zaten. Ey hakikat talibi! Bilesin ki Allah Teala bir kulunun kalbi üzerine vecdin türlerinden bir tür ile ilahi bilgiler indirmek ve bu hali zelkan yani ona hakikatini yaşatarak bildirmeyi istediğinde madde bedende bulunan kalbin üzerine bir yakınlık serinliği gönderir. Ve insan bu halin başlangıcında kalbi üzerinde o serinliği duyar. Bundan dolayı kalbin üst tabakasındaki hava soğuyup aşağıya doğru yönelir. Çünkü soğuk hava aşağıya iner. Ve buna karşılık kalpteki normal vücut ısısını beyne çıkar bir halde bulunur. Yani ısı aşağıya inen soğuk havaya dik olarak yukarı doğru çıkar, beyne doğru. Ve beyne çıkan ısı tepkime ile kalp sahasına sürtününceye kadar aşağıya yönelir. Bu geri dönen ısının kalp sahasına sürtünmesinden bir ateş doğup, yani şiddetli bir ısı oluşup bu ateş yükselir. Ve eğer aşağı tabakaya inen soğukluk yakın ve yakınlık bulutunda bir menfez ve bir geçit bulursa dışarı çıkar. İşte bu menfezden çıkan sıcak havaya teevvüh -ve, te ve zefreler denilir. Yani hal sahibinin çıkardığı ah sesine zefre denilir. O halle hallendiği zaman kendinden dışarı çıkan o ah sesi. Ve eğer bir geçit bulup ah sesiyle çıkmazsa kalbin üst tabakasındaki bulutun soğuk kısmından onun rutubetlerine girer ve hal sahibinde ağlama haline sebep olur ağlama neden geliyormuş orada bunu izah ediyor ve eğer bu ateş kalpten ciğerlere yayılan kan vasıtasıyla ciğere ulaşıp ciğeri pişirirse hal sahibinin ah diye çıkardığı nefesten yanık kokusu duyulur ehlullahın bir kitabında vardır Allah zikri çekenlerde bu zikriyle birlikte bu e, nefeslerindeki o yanık yanma kokusunu işittiğini söylerler yani kitaplarda geçer bu bariz bir şekilde işitilirmiş bu, yanık kokusu ve bu ateş ve ısının şiddeti kendisinde mevcut olan tazik kuvveti nedeniyle kalp uyuğunu yani kalbin bir diğerine temas eden kısımlarını ayırır ve yarar ve o anda bir tencere içinde kaynayan suyun fıkırtısına benzer bir fıkırtı işitilir ki bunu vecbe ve sayha ve recbe, recbe denilir. Ve bu vakit, vakitte hal sahibinden sayha yani çığlık çıkar. Nitekim Kur'an okuyan veya kaside okuyan meclislerde bazı zatlardan bunun çıktığını herkes görür. Şimdi o mecliste hazır olanların kalbinde açıklık olan yani kalbindeki muhtelif örtüleri ve perdeleri izale etmiş olan kimse bu sayhayı işitince derhal kendinden geçer. Ve o kalbe bir zincirin halkaları gibi birbiri ardınca gelen tabii ateş sürtünmesidir. Ve kalplerin üzerine kuvvetli geldiği vakit birbiri ardınca olmasından dolayı yarılır ve mecliste hazır olan kimselerin kalbinde perdeleri çok olan kimseyi bu sayhadan dolayı sıkıntılı bir hal ve korku tutar ve o kimse tutulduğu bu sıkıntılı hal ve korkudan dolayı hiddetlenerek hal sahibini inkar edip der ki biz geçmişteki salihlerden böyle sayhalar olduğunu işitmedik oysa sallallahu aleyhi ve Selam efendimizin üzerine şerefli muhtelif haller gelirdi biz o hazretin ne sayha ettiğini ve ne de kendinden geçtiğini işitmedik derler Bu itiraz kalbi donuk bir müminin itirazıdır Eğer o kişi imandan nasibi olmayan birisi olursa Bu adam sinirli delinin biridir der Nitekim günümüzdeki dinsizlerin halini izaha bile gerek yoktur Şimdi ey salik sen onların sözlerine kulak asma Onlar bu gibi şerefli hallerden habersiz hayvan takımıdır çünkü onların kalbi tab edilmiştir. Nitekim Hak Teala buyurur ki Arah yüz ve kalplerinin üstüne tab ederdik de onlar artık işitmezlerdi. Ve biz işitmenin kaç tür olduğunu ve akıl işitmesiyle nefs işitmesi arasını bundan önce beyan ve ayırt ettik. Ve bu beyanların o bahis ile irtibatı vardır. Ve bu hallerin hepsi kendi bölümünde ve kendi dairesinde geçerli ve sabittir. Ve kalpten ateş çıkışında ve bu ah çekme fıkırtılarında arif hayatı vardır. Ateş bizim bahsettiğimiz bulutun arasından çıkmayı ister ve birikmiş olarak kendisinde geçit olan şeye akseder ve kalbi ve ciğeri pişirir ve onları yakarsa hal sahibi ansızın ruhunu teslim edip ölür. Nitekim evliya menkıbelerinde sema meclislerinde böyle vefat edenlerin isimleri ve halleri anlatılmıştır. Allah diye bir nida edip bir nara atıp ölenler olmuştur evliya menkıbelerinde bunlar yazıyor ve bunlar ilahi aşkın şehitleridir ve bu ateşin kalpten beyne yükselme hareketi indinde hal sahibi düzensiz bir şekilde hareket eder ve ondan şatiyat yani hakikatlerle ilgili ve anlaşılması zor bazı sözler çıkar nitekim bu hal içinde bazıları şöyle demiştir Cübbemin içinde Allah'tan gayrısı yoktur ve bazıları Ben beni tenzih ederim Şanım ne kadar yücedir Demiştir Ve bu ateşin çıkışı genellikle dikine ve girift bir halde Tam bir tazik ile gerçekleştiğinden Hal sahibinin hareketleri de ölçüsüz olur Ve bir kaideye bağlı olmaz Bununla beraber Bu hareketlerin çoğu dönüş halinde gözükür Yani kimi bir merkez etrafında tavaf eder gibi döner Ve kimi Kadiriler ve meblebiler gibi sağdan sola doğru kendi vücudunu döndürür. Çünkü insan şekli hakikatte daireseldir. Ve ateş de onun hakikatinin şekli üzerine dönerek cereyan eder. Cenabı Şeyh insan şekli tadiriyle hem aleme ve hem de ademe işaret buyururlar. Çünkü aleme büyük insan ve ademe küçük insan derler. Bu alemin şeklinin kürevi ve hareketinin dönerek olduğunu astronomi ilmi bilenler vakıftırlar yaratılmış olan şekillerden ilk yaratılan da dairedir demişti. fütuhat Mekke'nin birinci cildinde işlemiştik bu konuları. Ve Adem'in şekli dahi hakikatte kürevidir. Çünkü onun aslı nutfedir. Ve nutfe anne rahmine atıldığında daire şeklinde oraya yerleşir. Ve Adem'in vücudundaki kan akışı da döngüseldir. Bundan dolayı alem ve Adem'in dönüşü bir diğerine uygundur cenab Mevla'na buna işareten bir gazel şeriflerinde şöyle buyurur. Ey zatı eceli ve âlâ! Asuman'dan Cenab-ı Cibril senin aşkından sema eder. Yıldızlar ve felek çarkı havada sema eder. Fena meyhaneleri içinde muhteşem şahların şahları. Hem külahsız ve hem de cübbesiz perişan bir halde sema ederler. Der. Şimdi bu yukarıda izah edilen bulut kesif olmayıp da İnce bir şekilde kalp uyuğuna çıkarsa onun kalp sahasına sürtülmesi sebebiyle çıkan ısı da bu buluta tabi olarak yayılıp hal sahibinden ah çekmek çıkmaz ve kalbinde de recbe ve fıkırtı işitilmez. Ve lakin ona gülme galip olur. Nitekim Cenab-ı Mevlana bu hale işareten şöyle buyurur. Kuşlar gibi gönül yumurtasının bekçisi ol. Ta ki gönül yumurtasından sana meslik ve zevk ve kahkahada olsun. Gürür. Evet bu haftada sohbetimizi burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Amin. Yavzu billahi ve'n şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme ufil li veli valideyye ve lil mu'minine ve lil ahya'i minkum el emmat.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 es ve selamu aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-ahirin, salatu'llahi aleyhi ve aleyna ecmain. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel muhsinin ve'l-hamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha.